Âlâ Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinin o yüce adını tesbih ve tenzih et ki o her şeyi yaratıp düzenine koyandır. Takdir eden, ona göre de yol gösterendir. Yeşil otu çıkaran, sonra da onu kapkara, kupkuru bir hale getirendir. Habibim seni okutacağız da asla unutmayacaksın. Allah'ın dilediği başka, çünkü O aşikarı da bilir, gizliyi de. Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse durma öğüt ver. Allah'tan korkacak olan öğüdü kabul eder. Peki bedbaht olan ise ondan kaçınır. Ki O en büyük ateşe girecek.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 sayfelerinde de vardır.